Ya baki, entel baki iki cümlesi mühim iki hakikatı ifade ediyorlar. Ondandır ki nakşilerin rüesasından bir kısım bu iki cümle ile kendilerine bir hatmeyi mahsus yapıp muhtasar bir hatmey-i nakşiye hükmünde tutuyorlar. Madem o azim ayetin mealini bu iki cümle ifade ediyor, biz bu iki cümlenin ifade ettiği iki hakikatı mühimmenin birkaç nüktesini beyan edeceğiz. Birinci nükte, birinci defa ya bakıyı entel bakıyı bir ameliyat cerrahiye hükmünde kalbi masivadan tecrit ediyor, kesiyor. Şöyle ki, insan mahiyeti camiyeti itibariyle mevcudatın hemen ekserisiyle alakadardır. Hem insanın mahiyeti camiasında hatsiz bir istidad ve muhabbet derc edilmiştir. Onun için insan da umum mevcudata karşı bir muhabbet besliyor. Koca dünyayı bir hanesi gibi seviyor. Ebedi cennete bahçesi gibi muhabbet ediyor. Halbuki muhabbet ettiği mevcudat durmuyorlar, gidiyorlar. Firaktan daima azap çekiyor. Onun o hadsiz muhabbeti hadsiz bir manevi azaba medar oluyor. O azabı çekmekte kabahat, kusur ona aittir.'' Çünkü kalbindeki hatsiz ı muhabbet, hatsiz bir cemali bakıya malik bir zata tevcih etmek için verilmiş. O insan suyu istimal ederek o muhabbeti fani mevcuda tasarruf ettiği cihetle kusur ediyor, kusurun cezasını firakın azabıyla çekiyor. İşte bu kusurdan teberi edip o fani mahbubattan kat alaka etmek, o mahbublar onu terk etmeden evvel o onları terk etmek cihetiyle mahbubu u bakiye hasr-ı muhabbeti ifade eden ''Ya bâkî entel bâkî'' olan birinci cümlesi ''Bâkî hakiki yalnız sensin, masiva fânîdir. Fânî olan elbette bâkî bir muhabbete ve ezeli ve ebedî bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alâkasına medar olamaz.'' manasını ifade ediyor. Madem o hadsiz mahbubat fanidirler, beni bırakıp gidiyorlar, onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya bakıyı entel bakıyı demekle bırakıyorum. Yalnız sen bakıyısin ve senin ipkan ile mevcudat beka bulabildiğini bilip itikad ederim. Öyleyse senin muhabbetinle onlar sevilir, yoksa alakayı kalbe layık değiller demektir. İşte bu halette kalp, Hadsiz mahbubatından vazgeçiyor. Hüsün ve cemalleri üstünde fanilik damgasını görür, alakayı kalbi keser. Eğer kesmezse, mahbubları adedince manevi cerihalar oluyor. İkinci cümle olan, Ya bâkî entel bâkî, o hadsiz cerihalara hem merhem hem tiryak oluyor. Yani Ya bâkî, madem sen bakıyısin yeter, her şeye bedelsin. Madem sen varsın, her şey var. Evet, mevcudatta sebebi muhabbet olan hüsn ve ihsan ve kemal, umumiyetle baki hakikinin hüsn ve ihsan ve kemalatının işaratı ve çok perdelerden geçmiş zayıf gölgeleridir. Belki cilve-i esma-i hüsnanın gölgelerinin gölgeleridir. İkinci nükte, insanın fıtratında bekaya karşı gayet şiddet bir aşk var. Hatta her sevdiği şeyde kuvve-yi vahime cihetiyle bir nevi bekat ve hümeder sonra sever. Ne vakit zevalini düşünse veya görse derinden derine feryat eder. Bütün firaklardan gelen feryatlar aşkı beka'dan gelen ağlamaların tercümanlarıdır. Eğer tebehhüm-ü beka olmazsa muhabbet edemez. Hatta denilebilir ki alemi beka'nın ve ebedi cennetin bir sebebi vücudu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 küçük midenin cüz'i arzusunu ve muvakkat bir beka için lisanı hal ile duasını hatsiz enva-ı leziziyenin icadı ile kabul etsin de, umum nev-i beşerin pek büyük bir ihtiyacı fıtriden gelen pek şiddetli bir arzusunu ve külli ve daimi ve haklı ve hakikatli, kalli, halli, bekaya dair gayet kuvvetli duasını kabul etmesin. Haşa, yüz bin defa haşa! kabul etmemek mümkün değildir. Hem hikmet ve adaletine ve rahmet ve kudretine hiçbir cihetle yakışmaz. Madem insan bekaya aşıktır, elbette bütün kemalatı, lezzetleri bekaya tabidir. Ve madem beka, baki Zülcelal'e mahsustur ve madem bakinin esması bakiyedir ve madem bakinin ayneleri, bakinin rengini, hükmünü alır, ve bir nevi bekaya mazhar olur. Elbette insana en lazım iş, en mühim vazife, o bakiye karşı alaka peydâ etmektir ve esmasına yapışmaktır. Çünkü, baki yoluna sarfolunan her şey, bir nevi bekaya mazhar olur. İşte, o ikinci ya baki entel baki cümlesi, bu hakikati ifade ediyor. İnsanın hadsiz manevi yaralarını tedavi etmekle beraber,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 fakat süratte birbirine muhaliftir. Öyle de insandaki cisim, nefis, kalp, ruh daireleri öyle mütefavittir. Mesela cismin bekası, hayatı, vücudu bulunduğu bir gün, belki bir saat olduğu ve mazi ve müstakbeli madum ve meyyit bulunduğu halde kalbin hazır günden çok gün evvel, çok gün sonraki zamana kadar daireyi vücudu ve hayatı geniştir. Ruhun hazır günden seneler evvel ve seneler sonraki bir daireyi azime, daire-i hayatına ve vücuduna dahildir. İşte bu istidada binaen hayatı kalbi ve ruhiye medar olan marifeti ilahiye ve muhabbeti rabbaniye ve ubudiyeti subhaniye ve marziyati rahmaniye cihetiyle bu dünyadaki fani ömür baki bir ömrü tazammun eder ve ebedi ve baki bir ömrü intaç eder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 ve senetül visali sinetün Yani, Firak'ın bir saniyesi bir sene kadar uzundur ve visal'in bir senesi bir saniye kadar kısadır. Ben bu fıkranın bütün bütün aksine diyorum ki, visal, yani baki Zülcelal'in rızası dairesinde لِوَجْهِ اللّٰهِ bir saniye visal, değil yalnız böyle bir sene, belki daimi bir pencere-i visaldir. Gaflet ve dalalet firakı içinde,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 ve o imkanı bilfi ile çevirmeye çalışacak ve tevfike hareket edecek. İşte o çare budur. Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. Lillah, li li ecillah rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzündeki dakikaları seneler hükmüne geçer. Bu hakikata işareten Leyle-i Kadir gibi bir tek gece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 binler seneler hükmünde vüs'ati ve ihatası ve uzunluğu vardır. Çünkü o miraç yolu ile beka alemine girdi. Beka aleminin birkaç dakikası, şu dünyanın binler senesini tazammun etmiştir. Hem şu hakikata bina edilen, beynel evliya kesret ve vuku bulmuş olan, bastı zaman hadiseleridir. Bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş. Bazıları bir saatte bir sene vazifesini yapmış. Bazıları bir dakikada bir hatme Kur'aniye'yi okumuş olduklarını rivayet edip ihbar ediyorlar. Böyle ehli hak ve sıdk bilerek kizbe elbette tenezzül etmezler. Hem o derece hatsiz ve kesretli bir tevatürle bastı zaman hakikatını aynen müşahede ettikleri medar şüphe olamaz. Haşiye قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ yom. Ayetiyle وَلَبِثُوا ف۪ي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِن۪ينَ وَزْدَادُوا تِسْعَا ayeti tay zamanı gösterdiği gibi وَاِنَّ وَا يَوْمَنْ عِنْدَ ke كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ayeti de bastı zamanı gösterir. Şu bastı zaman herkeste musaddak bir nevi rüyada görünüyor. Bazen bir dakikada insanın gördüğü rüyayı, geçirdiği ahvali, konuştuğu sözleri,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 Böyle bir insanın hakiki vazifesi ve saadeti, bütün cihazatı ve bütün istidadatıyla o baki sermediğinin daire-i marziyatında esmasına yapışıp, ebet yolunda o bakiye müteveccih olup gitmektir. Lisanı, ''Ya baki, entel baki'' dediği gibi, kalbi, ruhu, aklı, bütün letaifi, ''Huvel baki, huvel ezeliyyü el ebedi, huvel sermedi, huvel dâim, هو المطلوب، هو المحبوب، هو المقصود، هو المعبود دملي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.